Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba sayın dinleyiciler Bugün ...yeni bir e, Dünya Mirası Adalar Programı'nda Sayın Orhan Türker'le beraberiz. Ne yazık ki aramızda arkadaşlarımız Asu ve Derya yoklar, olamıyorlar. Programı iki kişi yürüteceğiz dolayısıyla. Orhan Türker'i e, kitaplarınızdan birçoğunuz tanıyabilirsiniz. Kendisi e, 1949'da İstanbul'da doğdu. Moda İlkokulu, Kadıköy Ortaokulu, Marmara Koleji, Gazetecilik Yüksekokulu mezunu özellikle modada geçen çocukluk yıllarında Rumlarla yakın ilişkisi sonucunda küçük yaşta Yunanca öğrendi. Türkiye'de Turing ve otomobil kurumunda çalışmasının yanı sıra ülkesi e, ülkesel Yunanca tercüme e, rehber kokardına sahip olması nedeniyle turizm alanında da birçok faaliyeti oldu. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Şimdi e, Orhan Bey'in 14 kitabı var aslında ve bunlardan üçü e, adalarla ilgili. Biri Halkiden Heybeliye bir ada hikayesi, biri Prinkipodan Büyük Adaya bir prens adasının hikayesi ve biri de Antigoniden Burgaz'a küçük bir adanın hikayesi adlarını taşıyor. E, dolayısıyla kendisi adaların e, özellikle son yüzyıldaki e, gelişmeleri hakkında incelemeler sahibi. Şimdi siz acaba nasıl görüyorsunuz bu üç adanın e, gelişmesinin tarihsel e, gelişmesini inceledikten sonra nasıl gelişti bu adalar? Adalarda nasıl bir yaşam vardı? Nasıl bir yaşam oldu? E, şimdi isterseniz üç adayla kısıtlamayalım. Adaların tamamını ele alırsak bugün bildiğiniz gibi mevcut olan dokuz ada var iri Ufaklı. E, bunların Beşinde insanlar yaşıyor diğerlerinde şu anda kullanımda değil. Hatta batan bir de meşhur Vordanos Adası'nı da katarsak 10 ada oluyor bu. Ama Vordanos Adası'nın Bizans dönemindeki çok büyük bir depremde çöküp denizin içine gömüldü söylenmekte. Hatta yapılan dalışlarda da burada hala o zamandan kalan bazı binaların özellikle bir tarihi manastırın kalıntılarının görülebildiği söylenmekte. Bunu basında da görebiliyoruz. Ee, bu adaların tamamı e, Bizans döneminde İstanbul'a çok yakın olmakla birlikte e, oldukça ıssız ve hemen hemen yaşaması neredeyse mümkün olmayacak yerlerdi. Bu yüzden de e, genellikle bir sürgün ve hapis alanı olarak kullanılmış Bizans yıllarında zaman zaman Saraydan istenilmeyen kişiler üst düzeyde devlet adamları buraya sürülmüş. Zaman zaman büyük düzeyde din adamları, hatta Patrick dahi var bunların arasında Burgaz'a sürülmüştür. Bu adalara sürgüne gönderilmiştir. Bunun bir amacı da İstanbul'dan çok uzak değildir, bir şekilde göz altındadır. Ama son derece mahrumiyet altında yaşamaktadır. Bunu söylememin en büyük sebebi biz bugün adaların aşağı yukarı hemen hepsinde hüküm süren o yeşil zenginliğini, ağaç zenginliğini görerek e, kötü bir sürgün yeri değil ne güzel diyebiliriz. Ama o dönemde bu ağaçların olmadığı ve bu adaların tamamen çıplak kayalıklar şeklinde olduğu söylenmekte çeşitli kaynaklarda. Bundan dolayı da pek cazip bir yer olmadıkları kesin. E, tarih içinde ilerleyen zamanda yavaş yavaş buralarda e, e, manastırlar oluşmuş, özellikle Büyük Adada ve Hebel Adada e, ve tabii ki daha sonra Burgaz hatta Kınalı yani bütün adalarda var bu manastırlar. E, yoksul keşişler dünyadan çekilmiş inzivada yaşıyorlar tamamen dinle kendilerini dina adamışlar. Belki ufak tefek 3-5 yoksul balıkçı yaşıyor. Ve bu yaşam Osmanlı'nın fethinden sonra da devam etmiş. Aşağı yukarı 19. yüzyılın ortalarına kadar böyle gelmiş. Asıl gelişme zannediyorum buharlı gemilerin ortaya çıkmasıyla, ulaşımın kolaylaşmasıyla başlıyor. Birdenbire bu adalar birer yazlık alanı e, e, olarak değerlendirilmeye başlıyor. O arada yeşillenmişti herhalde bu papazların yeşillendiği bu, diye söylenir, Yeşillendirme evet. evet mesela çok uzağa gitmeyelim. E, bugün Heybelada Ruhban Okulu'nun bulunduğu tepe, Ümit Tepesi denilen tepe. Bizzat o Ruhban Okulu'nun öğrencilerinin, e, e, bahçıvanlarının, hocalarının çok büyük adeta tırnaklarıyla toprakları, taşları kazıyarak verdikleri emekler sonucunda oluşmuştur. Tabii bir 100 yıl falan sürüyor bir ormanın yetişmesi, özellikle ki çamların yetişmesi 50 yılın ötesinde çok büyük zaman ve sabır gerektiriyor. ve zaman zaman bu ada çamlarında gene gerek büyük ada olsun, gerek Ebeli ada olsun, gerek Burgazada olsun orman alanından zengin olarak ee, bilinçli olarak bu ağaçların dikildiği ve adaların bu hale getirildiği söylenmekte. Evet, siz, ben böldüm sizi. Siz devam ediyordunuz motor, şeyler, buharlı gemilerden sonra. E, buharlı mi, gemilerden eline, sonra, mi? buharlı gemilerden sonra ulaşım kolaylaştığı için e, adalara doğru bir nüfus kayması görüyoruz yavaş yavaş. E, gerek... E, Anadolu yakasındaki bazı Rum ailelerinin adalara gelmesi gerek İstanbul'daki varlıklı Rum ailelerinin özellikle Beyoğlu'nda Pera'da yaşayan yaz aylarında adalarda güzel zengin e, e, evler yaptırarak birkaç aylığına da olsa buraya gelmeleri. tabii burada bir faktör daha var şunu da belirtelim bu ekonomik gelişmenin sebebi 1856 meşhur islahat fermanı. Burada bildiğiniz gibi azınlıklar Müslüman Osmanlı vatandaşlarla eşit hale geldiler. Ve biraz elleri rahatladığı için ticarette çok büyük gelişim gösterdiler. Bunun sonucu olarak da zenginleştiler. Bu batı tarzı yaşamı getirdi. Batıdan seyahatler yapmaya başladılar. İtalya'yı, Fransa'yı gördüler. Dediler ki niye bizim de böyle güzel evlerimiz olmasın? Niye biz de böyle güzel sahillerde yazlık birkaç güzel ay geçirmeyelim? Ve bu biraz batının da etkisiyle, batıllaşmanın, tanzim, tanzimatın etkisiyle adalara doğru bir yönelme oldu. E, çok az sayıda Müslüman Türk ailesi de onları taklit etti. Az olmakla birlikte ve bu şekilde bu dört adada bir yaşam e, ortamı gelişti. Evet. Peki şimdi bu, bu gelişen yaşam ortamı tabii yıllar yıllar evrilerek bugüne doğru geliyor. Bunu belli safhalara ayırarak bir şey edebilir misiniz? Bizim için özetleyebilir misiniz? Kabaca söylersek Cumhuriyet öncesi yani 1923 öncesi dört adada da hakim unsur azınlıklar. Hı hı. Ve... Muhtemelen en iyi dönemlerini yaşıyorlar kendi içlerinde. Büyükada'da bir yat kulübünün oluşması 19. yüzyıl sonlarında düşünün Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bu kadar özgürce gelişen spor dalları var. Deniz sporları gelişiyor, tenis geliyor. E, bisiklet sporu geliyor. Bütün bunlar adadaki azınlıkların e, batıyı taklit ederek oradan getirdikleri elemanlar. Bunun yanında otelcilik gelişmeye başlıyor. Pansiyonculuk gelişmeye başlıyor. E, bir arada da batıya yatkın olan veya batı tarzı yaşama heves duyan Türk aileleri içinde bir kurtuluş oluyor. En azından bir hafta sonu bir büyük adaya gelmek, bir Burgaz'a gelmek, bir Hebeli adaya gelmek... ...onları sanki Türkiye'nin dışarında başka bir ülkeye götürüyor. Ne diyelim biraz Yunanistan, biraz İtalya, hatta biraz belki Fransa. Hı hı. Ee, ve bu tabii ki tek düze giden hayata bir renk katıyor. Hı. Ee, bu Cumhuriyet'ten sonra da büyük ölçüde devam ediyor. Aşağı yukarı 1960'lara kadar... Ama bu şeyin bahsettiğiniz yat kulübünün Anadolu kulübüne evrilmesi var mesela. Bu Cumhuriyet e, e, döneminin e, tabi, tabi, tabi. bir şeysi tabi mi? Bu Cumhuriyet döneminde bildiğiniz gibi yabancı bütün isimlerin Türkçeleştirilmesi e, gündeme geliyor. E, o dönemde artık Prinkipo Yatin Club biraz ters geliyor. Hı. Ve bu biraz ilgisiz de olsa bilemiyorum Anadolu kulübü şeklinde dönüşüyor. Bugün de hala son derece makbul sevilen Herkesin orada bulunmaktan zevk duyduğu çok güzel bir yerdir. Hı ve bütün ihtişamıyla yaşamını sürdürüyor. Ve bir politik yanı da var şimdi Daha, daha doğrusu politikacılarla ilgili bir yanı da var. Şu şeyde Büyük Millet Meclisi üyeleri, değil mi? Ve emekli ee, şeyde e, olsalar üye sayılırlar. Bize mi şu anda öyle söyleyelim. Meclis üyelerimiz, emekli bakanlarımız, emekli büyükelçilerimiz yaz aylarında çok rahatlıkla görebileceğimiz bir yerdir. Çok sevilen, özellikle Ankara bürokrasisinin sevdiği bir yerdir. Evet. ...sonra nasıl gelişiyor... ...sonra Demokrat Parti... 1960'lara kadar aşağı yukarı... bu ...hayat bu şekilde devam ediyor... ...adadaki temel unsur Rumlar... ...çarşıda konuşulan dil Rumca... Ee, ...ama kimse şikayetçi değil... ...kavgasız dövüşsüz... ...herkes bir arada yaşayıp gidiyor... ...yalnız 1960'tan sonra Türkiye'nin... ...özellikle Kıbrıs'tan dolayı... ...bir olumsuz tutuma girmesi... ...Rum azınlığa karşı... ...bir devlet politikası olarak... Bu insanların yavaş yavaş İstanbul'dan gitmelerine sebep oldu ve bence büyük değişim de bu dönemde yaşandı. Yani 1960 ile 1980 arası adalar tamamen gömlek değiştirdi. Yeni bir nüfus geldi ve bunlar çoğu Anadolu kökenli insanlardı. Karadeniz ağırlıklı olmakla birlikte Orta Anadolu'da var bunun içerisinde. Uyum sağlamakta zorlandılar. İlk başlarda çok iki farklı kültür iç içe girdi. Ee, ama zaman içerisinde zaten dayanamayanlar adaları bırakıp gittiler. Yaşayamadılar. Çünkü ada çok ayrı bir olay. Ee, İtalyanca bence çok güzel ifade ediliyor. İso'la, izole. Yani her şeyden izole bir hayattır adada yaşamak. Kolay değil. Hı hı. Ve bunu her insan kabullenemez. Dört bir tarafı denizle çevrili. İstediği anda rahat hareket edememenin getirdiği bir sıkıntı var. Ama birçok insan da bunu kabullendi. Adalarda bu gelen insanların ikinci, üçüncü nesil çocukları, torunları doğdu. Son derece de mutlu bir şekilde şu anda yaşıyorlar. Hı hı. Ve ticaret hayatında da esas olarak bu Anadolu'dan gelen kişiler hakim durumda. Şu anda ticaret hemen hemen azınlıkların elinde hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Belki yüzde bir. Hı hı. Ee, tamamen e, şu anda ticarette Anadolu'dan insanlar, Anadolu'dan gelen insanların elindedir. E, bir kısmı başarısız oldu, baş edemedi, ama bir kısmı çok başarılı oldu. Gayet güzel e, gerek restoranlar gerek oteller gerek e, e, çeşitli dükkanlar, süpermarketler, eczaneler, doktorlar bu şekilde hizmet vermeye devam ediyorlar. Hı hı. Ee, tabii adaların yani her adanın biraz da farklı karakteri var. Hepsi bir değil. Büyükada biraz daha farklı. işte Heybeli daha farklı. Kınalı, Burgaz hepsi biraz daha farklı. Böyle bir karakter tanımı yapabilir misiniz adalar için? Şu ada şöyledir bu adalar. E, bu eskiden beri söylenen bir şeydir. Çünkü bütün adalılar e, kendi aralarında rekabet içindedirler. <gülüyor> E, bu tatlı bir rekabettir. Rumların zamanından beri bu böyle devam eder. Herkes kendisinin en iyi olduğunu iddia eder, diğerlerini yukarıdan bakar. Ama şöyle dersek, e, büyük ada her zaman e, zengin burcu vazinin. E, çünkü en e, büyük evler, en zengin evler, e, en şarşalı hayat her zaman büyük adadadır. Hmm. Ama bunun bir de paraleli vardır. Adanın yerlisi olup yaz-kış oturan Esnaf, balıkçı, arabacı gibi bir küçük halk grubu var ki bu insanlar aslında çok ekonomik sıkıntılar içinde yaşamışlardır. E bugün de yaşıyorlar zaten. Yani adada yaşayan her insan varlıklıdır diye bir inanış doğru değil. Bu paralel hayatlar her zaman vardı, bugün de var. Evet. Heybeliada için eğitimli insanların adası denir. Çünkü Heybeliada'daki okullar o zamanki yıllarda meşhur Rumların Heybelada Ruhban Okulu bu dünya çapında bir okul Türklerin Deniz Harp Okulu bunun yanındaki sivil Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesi daha daha eski yıllarda Rumların Rum Ticaret Mektebi yani bir küçücük ada üzerinde düşünün neredeyse üniversite fakülte seviyesinde 3-4 tane çok köklü ve eski okul bundan dolayı da bunların hocaları ...bunların öğrencileri... ...bir eğitimli... ...büyük bir eğitimli kitle yaratmıştır... ...adalarda. Heybel o bakımdan... ...gururludur. Biz... ...en eğitimli insanlarız... ...en entelektüel insanlarız... ...diye. Burgaz... ...her şeye açıktır. Fakiri de vardır, zengini de... ...vardır. Zaten küçük bir adadır. Daha içine kapanık... ...yaşamıştır. Yakın... ...zamana kadar... Bugün içinde gene de İstanbul adaları içinde eskiye göre en az bozulmuşudur. Halkı birbiriyle uyumludur. Pek sıkıntı yaşanmaz. E, Museviler, e, Rumlar, e, e, Türkler, e, e, çeşitli dini gruplar e, ahenk içinde burada yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. E, Kınalıada için her zaman eskiden beri geleneksel olarak Ermenilerin en sevdiği ve yoğun oturdukları bir yerdir. Orası her zaman Ermeni ağırlıklıdır. Tabii ki onun yanında 3-5 Rum ailesi, Türk ailesi vesaire de bulunur. Ama Kınalı denildiği zaman her zaman o Ermeni kültürüdür. <gülüyor> Bu e, gelişme içinde yani geçen yıllar içinde adalarda e, kaybolan bir şey var mı? Yani bugün adalarda eskiden olup da şimdi olmayan yahut da eskiden olmayıp da şimdi olan ve adaların biraz sonra onu da soracağım biz adalar için işte biricik deriz. Yani dünyada eşi olmayan bir yerdir. Zaten bizim girişimimiz de işte adaların o nedenle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına yönelik. Bu biricikliği sürdürmek için. Bu böyle bu gelişme içinde neler oldu adada? Neler kayboldu? Neler ...fazladan geldi. Bunu bir şey de miyiz? Bana sorarsanız... ...kaybolan eskiye dönük olarak... ...üretim kayboldu. Üretim yok bugün. Halbuki eski yıllara baktığımız zaman... ...kendi içine kapanık bir ekonomisi var adaların. Hı hı. Bu çok önemli. Mesela büyük Büyükada'da konserve fabrikası var. Bundan 100 yıl önce. Hı hı. Veyahut ne bileyim... ...un değirmenleri var... Bostanlar var. Galiba. Bostanlar var tabi ki. Eski yıllarda mesela da hep Ambel Ambela deniliyor şeyler var. Üzüm bağları var. Bugün söz konusu değil. Bunun ötesinde adaların toprağı son derece bereketli. Sağda solda kalan biraz meyve ağaçları gösteriyor ki fevkalade güzel meyveler yetişebiliyor. Ama bugün hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Zaten çoğu yok oldu gitti çiçekçilik var galiba. Çiçekçilik Tabii ki çok önemli ihracat çok yapan önemli ama. çiçe bunu rumlar çok iyi yapıyorlardı Çiçekçilik çok önemliydi ama bugün bütün bunlar hemen hemen yok oldu. Şöyle bir şey En azından bu yerli üretim desteklenebilir biraz meyve çoğaltılabilir bir hanımların ne bileyim reçel üretimi veya ne bileyim biraz dantel üretimi yani bir üretici. Bu adada üretilmiştir. Bir kavanoz, reçel veya bu dantel masa örtüsü Heybeli Adada üretilmiştir. Bence bunlar e, adalara çok çok büyük katma değer sağlayacaktır. Ve bu konuda biraz destek olunması, insanlara yol gösterilmesi gerekiyor. Eminim ki biraz organize olunursa bunlar başarılır. Başkaca bu İstanbul'a yakınlık şimdiye kadar saydığınız... ...fakat buna rağmen izole olması işte tarihi bir mirasın çok zengin olması yeşillik olması nüfusun yoğunluğunun düşük olması bunlar adaların özellikleri bunlar adaları sizce de biricik hale getiriyor mu getiriyor getiriyor, Hı -hı. getiriyor. şu ana kadar iyi kötü de olsa korundu bunlar Hı -hı. özellikle nüfus yoğunluğunun yerleşim alanlarının kısıtlı olması dolayısıyla nüfus yoğunluğunun düşük hı. olması yeşil alanların genişliği bugün İstanbul'un hiçbir yerinde bu kadar geniş açık ve yeşillik alan hemen hemen kalmadı. Hı hı. Yani bunlar hakikaten İstanbul'un ciğerleridir. Hı hı. Ve tabii ki bütün toplumun malıdır. Bunda kimsenin bir şüphesi yok. Tıpkı bütün denizlerin, sahillerin, gökyüzünün olduğu gibi burası da bütün toplumun malıdır. Yalnız son dönemde biraz aşırı yüklenme beni korkutuyor günlük ziyaret ee, günlük ziyaretçinin çok aşırı olması Gide. ve hiçbir kontrole uymadan bu Hı. ziyaretlerin yapılması en başta çok büyük bir çöp kirlenme sebep oluyor ağaçların yanma tehlikesi son derece yüksek çünkü ormanlık alanlarda bütün ikazlara rağmen ateşler yakılıyor. Güzel. Ve maalesef e, bu üzerinde durulması çok gereken bir konu. Peki sizce adalar tek cümleyle söyleyecek olursanız nasıl e, bu sorunlardan kurtulabilir? Bence bunu Türkiye'nin herhangi bir ilçesi olarak görmemek lazım. Belki bir özel kanun gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle tahmin ediyorum bu tek tek adalar üzerinde de önümüzdeki dönemde görüşmelerimiz olur inşallah gelirsiniz. İnşallah memnuniyetle sayın dinleyiciler sohbetimiz burada sona eriyor. Teknik basada Selahattin Çolak çok teşekkür ediyoruz ve her zaman olduğu gibi şimdi ben yeniden size son sözlerimizi söyleyeceğim. Deryanın yerine diyorum ki adalar hepimizin hoşça kalın ve kendi adıma diyorum ki hoşça kalın adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç.